Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'nin El Esma'ul Husna en güzel isimleri derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz Allah Azze ve Celle'nin El Mennan, El Mennan ismiyle alakalı inşallah.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 meni esaluk bi ann al la ikram Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın böyle dua ettiğini duyunca diyor ki laqad es'alte Allah bi al azam Allah azze ve celle'nin ismi azam duasıyla Dua ettin. اَلَّذِي اِذَا دُعَيَ بِهِ اَجَابِ وَاِذَا سُوِلَ بِهِ اَعْتَى İsmi azam duası ki kendisiyle dua edildiği zaman icabet edilir. Kendisiyle istendiği zaman verilen ismi azam duasıyla dua ettidir Bu hadiste El-Mennan ismi geçiyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu ekrar ediyor. اللâhumme inniye eseluke bi ennelekel hamd. Ya Rabbi hamd sanadır. Ve ben senden istiyorum ki la ilahe illa ent. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Sen birsin la şerikelek. Senin hiçbir ortağın yoktur. El mennan bedi'u semavati vel ard. Sen mennansın. Çokça verensin. Göklerin ve yerin yeri hiç yoktan var edensin. Sen celal ve ikram sahibisin. Evet. Allah Resulü Vesselam kendisiyle dua edildiği zaman icabet edilen...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 ki sakın ola ki la taminu aliye İslam akom. Qul la taminu aliye İslam Sakın ola ki diyor sizin Müslüman olmanızı bana ne yapmayın bana baş, bana başıma kalkmayın. Ben ilahu yaminu aliykom en hadda kom lil imanin in kuntum sadiqin tam tersine eğer doğru kimseler iseniz sizi imanı erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuştur.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 وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve onu yani imanı sizin kalpleriniz için ne yaptı? Süslendirdi, süslü kıldı Allah subhanahu ve teala. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ Ve size küfrü, fusugu, günah işlemeyi ve isyanı karşı gelmeyi de kerih gördürdü, tiksindirdi Allah subhanahu ve teala. هُوْلَٓئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ İşte bunlar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 وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى ف۪يهَا <نذير> Muhakkak ki her ümmete bir uyarıcı gelmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Alimran Suresi 124. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Allah subhanahu ve teala. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ muminin Muhakkak ki Allah müminlere iyilikte bulunmuştur, lütufta bulunmuştur. اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا من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 ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Ve yine Allah Azze ve Celle nebilerini gönderdiği peygamberlerini ve mümin kullarını da güçlü kılmış onlara yardım etmiştir. Subhanahu ve taala. Diyor ki Allah Azze ve Celle Saffat Suresi 114'den 118. ayet-i kerimeler arasında ala Musa ve Harun. Muhakkak ki biz Musa ve Harun'a iyilik yaptık diyor. İyilikte bulunduk, lütufta bulunduk. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ <الْعَظ۪> O ikisini yani Musa ve Harun aleyhimisselamı ve onu ikisinin kavmini çok büyük bir sıkıntıdan kurtardık diyor Allah Azze ve Celle. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ <الْغَالِب۪> Ve onlara yardım ettik ve onlar üstün geldi diyor Allah Azze ve Celle. Kime?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 ve قالوا الحمد لله الذين ve قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمد bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi buraya eriştirmesi olmasaydı muhakkak biz hidayete ermiş olamazdık diyor. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Muhakkak ki Rabbimizin Resulleri, Peygamberleri bize hak olarak geldi. Hakkı getirdiler. ve nudu تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوهَا bima كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kıldığınız, kılındığınız cennet diye seslenilir diyor. Evet kardeşlerim, eğer bir kimse...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 Hala Rabbi özücünü an şükre nimetin lti en'amta alayya ve ala validay. diyor ki Ahkaf 15'te bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi bana ilham et ya Rabbi. Demek ki kardeşlerin Allah azze ve celle kullarına şükretmelerini emrediyor. Ve e, bunun zıttını da ne yapıyor? Yasaklıyor. Çünkü şükrün zıttı nedir? İnkar etmektir.